Evet, bu bölümü de kaydediyoruz. Ee, i̇lk sorumuz Musa kardeşimizden Kur'an hatimi için en e, ideal yol nedir? diyor. Güzel bir soru. Yani açıklamasını da söylemiş, sorunun açıklamasını da demiş ki Türkçe ve Arapçasını birlikte okumak mı? Şimdi değerli muhterem kardeşlerim, Allah hepimizi affeylesin, hepimizi doğru yola ulaştırsın. Bugün ümmetin en büyük sorunu Kur'an-ı Kerim'i e, zahiren okumak, Kur'an-ı Kerim'i anlamadan okumak, Allah'ın mesajını anlayamadan Kur'an-ı Kerim'i okumak, Allah'ın haramlarını, helallerini bizzat kendi dilinden Bizzat vahyin cümlelerinden anlayarak öğrenme, anlama yolundan uzak kalmaları bugün ümmetin içine düşmüş olduğu en büyük hatadır. En büyük gaflettir. Müminler ile Kur'an arasına konan en büyük engel maalesef bu anlayıştır. Kur'an-ı Kerim'i zahiren oku, manasına bakma. Bu anlayış. Eğer Kur'an-ı Kerim'i okumak suretiyle, zahiren okumak suretiyle ee, hatim indirirseniz, çok büyük ecirlere nail olursunuz. Bir hatim şu kadar sevap, ikinci hatim şu kadar sevap olur diye bir anlayış var. Kur'an-ı Kerim'in gerçek manasıyla yüzleşmeden, Allah'ın mesajını algılama konusunda bir gayrete girmeden, Allah'ın haramlarını, helallerini öğrenme, O'nun ayetlerinden, vahyinden bizzat, bizzat ana kaynağından öğrenme, Gayreti olmadan, hedefi gayesi olmadan, sadece zahiri harflerini okumak suretiyle büyük büyük sevaplara nail olup cennete girebileceğini düşünen insanlar en büyük hata içerisindedirler. Dinimizin anlaşılması, dinin ihlaslı olması dinin sadece Allah'a teslimiyeti konusunda bugün büyük yanlışlarımız varsa, bunun en büyük sebebi insanların Kur'an-ı Kerim'i harflerini zahiren okumak, okumayı bir marifet sayıp manasına değinmemektir. Mesajı algılamak için ...bir gayret sarf etmemiş olmalarıdır. Değerli kardeşlerim... ...Kur'an-ı Kerim'i okumak... ...sevaptır, ecirlidir, evet... ...ancak neden sevaptır, neden ecirlidir? Çünkü Allah'u Teala diyor ki... ...Kur'an-ı Kerim'i okursan benim mesajımı öğrenmiş olacaksın... ...sana hitabını öğrenmiş olacaksın... Senden talebimi öğrenmiş olacaksın, sana öğretmiş olduğum tevhidi ilkeleri öğrenmiş olacaksın, razı olmuş olduğum hidayet yolunu öğrenmiş olacaksın. Allah o yüzden memnun kalıyor, o yüzden tavsiyede bulunuyor, o yüzden oku diyor, o yüzden okursan sana sevap veririm diyor. Yani okursan Allah'ın emirlerini, nehilerini, haramlarını, helallerini, razı olduğu yolu, razı olmadığı yolu öğrenirsin de, ona göre hareket edersin de, ardından sevap olarak cennete nail olursun. Allah'ın hoşnut olduğu, razı olduğu, kamil bir mümin olursun. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i okumak sevaptır. Sevabı da zaten olgun bir mümin olma yoluna girmek şeklinde tezahür eder. Ya ama bugün maalesef insanlar çok farklı. Kur'an-ı Kerim'in manasına inmek istemiyorlar. Kur'an-ı Kerim'in manasıyla yüzleşmek istemiyorlar. Kur'an-ı Kerim'in emirleriyle yüzleşmek istemiyorlar. Allah'ın taleplerini bizzat Allah'ın lisanından görmek, öğrenmek Algılamak istemiyorlar. İsteyenler var, onları tenzih ederim. Ama birçoğu istemiyor. Bakınız ben size bir örnek vereyim. Bir camide Amener Resulü okuyoruz. Yani Bakara Suresinin son iki ayetini. Her ne zaman Arapçasını okur, okursam, sadakallahüla adayım dersem, herkes dinliyor herkes oturuyor, dinliyor. Kalkan yok. Yani 300-500 kişilik camide 1-2 kişi verhi kalkıyor. Ama her ne zaman ki desem amene resulü şu demektir. Efendim şu ayet şu manaya gelmektedir. Cemaatin 3'te 2'si kalkıyor 3'te 1'i kalıyor. Bu her zaman benim enteresan gelmiştir bana. Neden? Arapçasını okuduğum zaman bunun manasını anlamıyorsun, dinliyorsun. Neden Türkçesini veya Türkçesi olmaz da malini, manasını arz etmeye çalıştığım zaman daha çok oturman gerekirdi. Neden üçte ikiniz kalkıyor? Çünkü insanlar Emirlere muhatap olmak istemiyorlar. Nasıl ki bir patron sizi gördüğü zaman devamlı size emir yağdırıyorsa siz onunla karşılaşmak istemezsiniz. Ya ben şimdi görse bana şimdi şunu yap bunu yap diyecek bir sürü şöyle şunu isteyecek bunu isteyecek aman görmeyeyim daha iyi dersiniz, kaçarsınız. Sanki adeta Kur'an-ı Kerim'in manasından kaçılıyor. Sanki o Kur'an-ı Kerim'i duydukça Kur'an-ı Kerim Onlara emir yükleyecek, nehi yükleyecek. Şunu yapın, şunu yapmayın, şu doğru yoldur, şu yanlış yoldur diyecek. Nefislere ağır geldiğinden bundan kaçıyor, bunu duymak istemiyor. Öğrenirsem diyor, yapmam lazım, ben neyse görmeyeyim, duymayayım. Hadi bakalım, kalkıp gidiyor. O yüzden nasihat edenleri sevmiyorlar. Ayetleri açıklayanları sevmiyorlar. Vaaz edenleri sevmiyorlar o yüzden. Ya. Kur'an-ı Kerim'i okumak sevaptır. Yani doğrudur. Sevap ne demek? Doğru demek. Kur'an-ı Kerim'i okumak doğrudur. Doğru bir iştir. Yanlış bir iş değildir. Neden doğrudur? Çünkü sen orada Allah'ın senden istediği kulluğu, kulluğun ilkelerini öğreniyorsun. Allah sana hitap ediyor. Ve sen o hitabı dinliyorsun. Algılıyorsun, anlıyorsun, yaşamaya çalışıyorsun. Ama bunun tersine zahiren harfleri okuyorsun, manasını anlamıyorsun, okuyorsun, on hatim, yirmi hatim, yüz hatim indiriyorsun. Bir ayetin ne manaya geldiğini, senden ne istediğini, Allah'ın bu konudaki istekleri, talepleri, emirleri, nehileri ne olduğunu bilmiyorsun bu nice okumaktır. مثeluhum ke مثelil himar yehmiru esfara Onların misali şöyledir ki eşeklere benzerler. Yük taşıyan eşeklere. Yükün ne olduğunu bilmezler. Yükün içeriğini bilmezler. Kitap taşırlar ama kitabın içeriğini bilmezler. Bu böyledir. Mü'min Kur'an'ı okur, anlamak için okur, yaşamak için okur, düzelmek için okur, düzeltmek için okur, davet etmek için okur, sabretmek için okur, hakiki mü'min olmak için okur, Allah'ın hitabına muhatap olup, onun emirlerini, nehirlerini öğrenip, ona göre davranmak için okur. Daha, daha niçin okusun? Sen Kur'an'ı bilmezsen bu nice okumaktır. Sen Kur'an'ın emirlerini, nehirlerini bilmezsen, sen Allah'ın hitabının ne olduğunu bilmezsen bu nice okumaktır. Sonra bu nasıl bir çarpık zihniyettir ki? Allah'ın kelamının manasına, manasından kaçıyor. Onu öğrenmeye ehemmiyet vermiyor. Onun emirlerini, nehirlerini öğrenmekten adeta kaçıyor. Ancak bol bol okuyor, cente girecek. Ben bol bol okuyayım, emire, nehire muhatap olmayayım. Duymuş da olmayayım bu tür şeyleri. Ama okuyayım, okuyayım. Çünkü okuyayım, çok sevap var, çok sevap var. Her harfinde deve, deve hukukata sevap var. Okuyayım. Sevapları çoğaltayım. Yok kardeşim. Hadis, hoca efendi sen ne diyorsun? Hadis var ya. Her harfinde deve hukukata sevap var. Aa, niye var? O harfi anlarsan var. O harfi yaşarsan var. O harfi kabul edersen var. O ülkeyi kabul edersen var. Onu algılarsan var. Onu yaşarsan var. Onu özümsersen var. Ona samimi, ihlaslı bir kalple iman edersen var. Ama sen faizle alışveriş yapıyorsun. Faiz ayetini 10 defa, 20 defa okuyorsun. Vallahi bu senin aleyhinde şehadet eder. Bu sana zarardır, kar değildir. Tesettür ayetini okuyorsunuz. Bakarak, Nur suresi 31, Ahzabeli 9 okuyorsun. E sen açık saçık bayansın. Allah'ın emrini dinlemiyorsun. Alıyorsun ben hatim indireceğim. O anda bürünecek ötün, örtün. Efendim sanki Allah senin saçını görmek Allah'a harammış gibi Allah, Allah'la muhatap olduğun zaman örtünüyorsun. Şimdi bazı böyle tuhaf Müslümanlar çıktı. Tuhaf çok tuhaf. Efendim etek dizde başlar bağırlar açık göğüsler açık. Sekreter orada burada memur çalışıyor. Namaz vakti geldiğinde çıkartıyor çantasından bir efendim fistan, bir ebaye giyiniyor namazını kılıyor. Sanki onun baldırını yaratan Allah'a harammış da efendim iş yerinde erkeklere baldığı helalmiş gibi düşünüyor. Bunlar çarpı çarpı müziğini ye. Allah seni yarattı. Allah, Allah seni yarattı. Senin bütün uzuvlarını Allah yarattı. Allah seni zaten elbisen olmadan da görür. E, elbise varken de görür, yokken de görür. Allah'a engel yok. Allah ibadet yapacağım, kapanayım. Yani Allah'ın istemiyor ki. Allah-u Teala diyor ki, seni ben yarattım, kullarıma fitne unsuru olmak için değil, nikahlı olduğun eşine nimet ol, o sana nimet olsun, sen ona nimet ol. Bunun için. Yoksa onu bunu fitneye düşür, onu bunu efendim şeytanın vesvesesine muhatap bırak, nefsinin vesvesesine muhatap bırak tehlikeye düşür diye değil. Maalesef böyle bir zihniyet ortaya çıktı. İşte bu nasıl ki bir insan Kur'an-ı Kerim'i anlamadan okumakla cennete gireceğini zannediyorsa, dini İslam'ı öğreneceğini zannediyorsa, bu insanlar da bu şekilde efendim namaz kılacak ama açık, namaz vaktinde kapanacak, ee, böylece cennete girecek. Olmaz. Sen Nur Suresi 31. ayeti okuyacaksın. Ardından diyeceksin ki tesettür, örtü önemli bir mesele değil. Teferruat önemli basit meseledir bu. Kalbe bakacaksın sen. Bu önemli bir şey değil diyeceksin. Bu nice okumaktır. Bu nasıl bir teslimiyet? Sen bunu okudun. Niye teslim et? İçen, içerisinde değilsin. On defa, yüz defa okudun. Bu okumak mıdır şimdi? Değildir. Okumak nedir? Okumak anlamaktır. Anlayıp teslim olmaktır. Anlayıp gereğini yapmaktır. Böyle okursan sen okumuş olursun. Ecrini alır, almış olursun. Doğru bir iş yapmış olursun. Sevap, sevap yani doğru. Doğru bir iş yapmış olursun. Ecrin karşılığı var. Bunun karşılığı nedir? Bunun karşılığı eğer sen Kur'an-ı Kerim'i okur, anlar, hayatına tatbik eder, samimi olarak ona inanırsan Evet karşılığı inşallah Allah'ın rızalığıdır ve cennettir. Cehennemden muafiyettir. Budur. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i böyle okumak lazım. Her gördüğünüz yerde söyleyin değerli kardeşlerim söyleyin söyleyin. Utanmayın, çekinmeyin. Söyleyin. Böyle okumak olmaz deyin. Kur'an-ı Kerim'in manasına bakın deyin. Okumuş olduğun ayetin manasına bakın. Anlamadın sen burada ne dedi Allahu Teala? Anlamadın. Bu nice okumaktır. Bu nasıl okumaktır ya? Böyle bir şey olmaz. Geldi sana bir mektup İngilizce aldın okudun. Bir şey anlamadın. Attın bir tarafa. Bu okumak mıdır? değildir? Bir şey anlamadın ki. Orada arkadaşım sana neler söyledi o İngilizce mektupta. Bu böyle bir saçmalık Sen kabul etmezsin. Zaten gidersin tecrübe ettirirsin değil mi? E Kur'an-ı Kerim maalesef bu konuda Kur'an-ı Allah'tan gelen mesaj, Allah'tan gelen mektup olunca onu merak edip de tercüme ettirmeye bile gerek duymuyoruz. Tefsire bakmıyoruz maalesef. Bu konuda daha fazla e, değinmek istemiyorum. Bunlar yeterli inşallah-u Evet. Evet. Evet Kur'an-ı Kerim e, yeterince açıklanmıyor diye söylemiş. Evet tabi Kur'an-ı Kerim'i şimdiye kadar elbette ana esas manalarını anlayabiliyoruz, açıklayabiliyoruz. Ancak Kur'an-ı Kerim'i ne zaman okusak daha derin manaları ortaya çıkıyor. O Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesi zaten. Mülteka kardeşimiz diyor ki ölülerin arkasından okunan Kur'an'ın ölülere faydası var mıdır? Misal, Fatiha suresi ve Yasin suresi okuyor mezar ziyaretlerinde. Evet. Değerli kardeşlerim, ölülerin arkasından Kur'an-ı Kerim okumak sünnette yoktur. Peygamberimiz böyle bir şey yapmamıştır, sahabe yapmamıştır, tabi'inler, tabi'inler yapmamıştır. Böyle bir ayet, böyle bir hadis, bunu telkin eden sahih bir ayet veya bir hadis söz konusu değildir, yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirden geçerken, kabirsinden geçerken daha çok şu manada bir dua yapmıştır yapmıştır. Esselamu aleykum daru kavmin minel mu'minin vel mu'minat ghaferallahu lena ve lekum ve, inşa in, ve inşaallahu nahnu bikum lahikun mana olarak Tabi bu değişik e, varyantları var. Hadis-i e, Ey burada meftun olan e, burada e, medfun olan e, kabir ehli Allah'ın selamı üzerinize olsun. E, Allah sizleri de bizleri de affilesin. İnşallah bizler de sizlere kavuşacağız. E, diye manasında bir e, niyazda bulunmuştur Peygamberimiz. Peygamberimiz Böyle bir selam ve ardından böyle bir namaz niyazda bulmuştur. Ee, biz de bunu yapmamız lazım. Yoksa Peygamberimizin yapmadığını yapmış olursak bir işlemiş oluruz. Dinde yanlış bir şey yapmış oluruz. Eh, İkrau Surate Yasin ale Mautekum hadisi şerifi mı bu, bu sahih bir hadis şerif değildir. Evet. Ee Başka bir soru var. Kur'an okuyan, anlayan toplumların inanç ve e, amelle e, veya inanç ve amelde neleri düzelir özet olarak? Kur'an'ın yüzlerce manası vardır. Maal tam karşılığı olamaz diyenler oluyor. Ne cevap verilir? Evet. Değerli kardeşlerim. Kur'an okuyan toplumların inanç ve amelde bütün hatalarını düzeltme şansları vardır. Çünkü Kur'an Allah'tan gelen vahidir ve bu vahiyi okuduktan, andıktan sonra bu vahiye ters, bu ilkelere ters Allah'ın emir ve nehilerine ters düşen şeylerden uzaklaşırız. Ve Kur'an-ı Kerim bu hatalarımız varsa, buna benzer hatalarımız varsa bunları düzeltmiş olur. Kur'an'ın yüzlerce manası var demek çok yanlış. Kur'an-ı Kerim'in e, özellikle e, akidevi, inançsal, inanç bazındaki inanç ilkelerini bizlere vaaz eden ayetleri değerli kardeşlerim, Baktığınız zaman, açıktır, nettir. Bunlar muhkemdir, müteşabih değildir. Helaller, haram, haramlar, e, inanç ilkeleri, bunların hepsi açık ve nettir, muhkemdir. Bunların ne manaya geldiği, Allah'ın bizden ne istediği, açık ve nettir. Bunun efendim arkasında batili manası var, yüzlerce manası var, sen öyle diyorsun, bu aslında böyle. Hayır. Yok böyle bir şey. Bu manalar bellidir. Ee, ancak siz doğa ayetlerini ve Allah Teala'nın bazı ayetlerini açıklamakta bitiremezsiniz. Doğaya ait ayetler vardır. Allah'ın e, isimlerine, sıfatlarına ait e, ayetler vardır. Onun ona hamd edilmesi, nasıl hamd edilmesi gerektiğine dair e, ayetler vardır. Bunları açıklarken onu yüceltmek için, onun azameti, büyüklüğü, keremi, fazlı, inayeti, rahmeti, merhameti, rahmanlığıyla ilgili e, ayetleri vardır. Esmasıyla, sıfatıyla ilgili ayetleri vardır ki bunları açıklı, açıklamakla bitiremezsiniz. Doğrudur. Ama baktığınız zaman Allah'ın talepleri, emirleri, ile ilgili ayetler kesinlikle... E, Manası açıktır, nettir. Ee, bunun yüzlerce manası var. Sen manada doğru olmayabilir ha gibi bir şüphe getirmek. Burada bir şüphe getirmek maalesef ve maalesef e, Kur'an-ı Kerim'i sulandırmaktır. sulandırmaktır. Efendim orada öyle diyorsun ama onun çok manası vardır. Illaki o değildir. Hayır efendim öyle değil. Kur'an-ı Kerim Arapça gelmiştir. Arapça manası vardır. O cümlelerin manaları vardır. Siz kesinlikle burada değişik manalar var demek suretiyle Kur'an-ı Kerim'in taleplerini sulandırma yoluna gidemezsiniz. Böyle şey olur mu? Eğer bir insan derse ki Vallahi yüzlerce manası var kardeşim hangisine tabi olacağız? Olur mu öyle bir şey? O zaman biz ilkeler ne olacak? İnanç ilkeleri ne olacak? Kur'an-ı Kerim'in haramları sunmuş olduğu haramlar helaller ne olacak? Herkes değişik bir şey söylerse ne olacak bunun sonu? Olmaz. Olmaz değerli kardeşlerim. Bu bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Ancak açıklanabilecek bir Kainatla ilgili ayetler, Allah'ın esma ve sıfatıyla ilgili ayetler elbette açıklanabilir. Defa e, çok geniş açılımları olabilir. Her okunduğunda e, değişik manalar e, bulunabilir, tezahür edebilir. Ancak mesela eee Allahu Teala'nın e, mesela eee inmel hamru vel Well diye diyedim yani fal okları içki e, dikili taşlar putlar efendim retsunmine ameli şeytan şeytan ameli olan pistiklerdir diye vazetmiş olduğu ayet kerimenin yüz tane manası vardır derseniz olmaz bunun tek manası vardır ve açıktır nettir bunların yanlış olduğunu söyle söylüyor o yüzden haramlar helamler, helaller ilkeler Bunlar manaları tektir. Bu, bunların altında değişik manalar aramak suretiyle Kur'an-ı Kerim'i sulandırma e, yönüne gitmek münafıklıktan başka bir şey değildir. Evet. Şimdi bir soru daha var. Onu alalım. E, çünkü vakit bayağı ilerledi. Şu anda e, soru cevap bölümünde 25. dakikadayız bir 5-10 dakikanızı daha alayım. İnşallah. Bundan sonra da soru almayalım. Bunlar yeterli. Evliyaların Kur'an'ın gerçek manasını bildiği zahiri alimlerin bunları anlamadığı batini yönünden olduğu yönün olduğu efendim söyleniyor. Tarikat kitaplarında bunun çok örnekleri var, diyor. Şimdi, Evliya'nın Kur'an'ın gerçek manasını bildiğine dair iddialar, yanlış iddialardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in manasını, ne manaya geldiğini kafir dahi bilir. Bak kafir, adam inanmıyor, Arap, Arap veya Arap olmayan ama Arapça öğrenmiş biri. Okuduğu zaman, okuduğu zaman anlar manasını. Çünkü Kur'an-ı Kerim mümin bir topluma gelmedi. Kur'an-ı Kerim müşrik bir topluma geldi. Kur'an-ı Kerim kafir, Allah'a inkar eden e, toplumlara da geldi. Onları tevhide davet ediyor. Eğer manaları açık değilse, eğer meramı açık değilse, insanları davet ettiği ilkeler açık değilse, emirleri, tavsiyeleri, nehirleri açık değilse, bu nasıl kitaptır o zaman? Bu o zaman bir hidayet rehberi olamaz ki, bir kılavuz olamaz ki, bir rehber olamaz ki. Kur'an-ı Kerim'in manasını kafir dahi anlar. Açıktır, nettir. Arapça bilen her insan anlar. Arapçayı öğrenen her insan anlar. Hani yüzde yüzünü anlayamasa da yüzde doksan dokuzunu, yüzde yüzde doksan anlar. Dolayısıyla e, evliyalar anlar, zahiri, ulema anlayamaz, batiniler anlar. Bu çok saçma bir iddiadır. kuran kelimi Evliya anlamak için evliya olmaya gerek yoktur. Esas itibariyle Kur'an-ı Kerim'in içini boşaltan ben evliyayım deyip de ortaya çıkan e, ama şirk bataklığında yüzen ben evliyayım deyip de münafıklık yapan, rüya yapan insanlar Kur'an-ı Kerim'in e, içini boşaltmaktadırlar. E, onlar batini manalara batini manaları ortaya çıkaracağız diye Kur'an-ı Kerim'in vaaz etmiş olduğu ilkelerin tam tersini ortaya çıkarmakta ve ileri sürmektedirler. Dolayısıyla bu insanlar burada çok büyük bir aldanış ve bir aldatış içerisindedirler. Siz o insanlara Kur'an'ın Gerçek manası, zahir manası budur dediğinizde siz ne anlarsınız. Onun bir de batın manası var ki tam böyle diyor. Tam tersi tam tersi batın manası. Mesela bir camide eee Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesini anlatırken İyyake na'budu ve iyyake nestaîn dediğimde ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz manasındaki ayeti okuduğumda cemaatten biri bağırdı. İtiraz etti. Dedi "Hoca efendi, ayete doğru mana ver. Yanlış mana veriyorsun, insanları kandırıyorsun." dedi. Cami cami içerisinde bağırdı. Dedim ben hata etmiş olabilirim ama siz doğrusunu söyleyin dedim. Buyurun. Diyeceksin ki dedi. Evet Kulluk sadece Allah'a yapılır. Yardım da sadece Allah'tan istenir. Ancak Allah'ın veli kulları müstesnadır. Onlardan da yardım isteyebilirsiniz diyeceksin dedi. Dedim ya Allah'ın veli kullarından yardım isteyebilirsiniz. Bölümünü ben göremedim. Orası nerede? Orası dedi batınî tür dedi. Orası batındadır. Gizlidir sen onu göremiyorsun dedi. Ve onu lütfen gör dedi. Dedim sizin söylemiş olduğunuz bu şey Allah'u u Teala'nın ilkesinin içini boşaltıyor. Tam tersini söylemiş oluyorsunuz. Ancak ve lakin gibi açılımlarla ayetin önceki bölümünü iptal etmiş oluyorsunuz dediğimde kesinlikle dedi öyle değil. Siz bilmiyorsunuz, bilmeden konuşuyorsunuz. Onun batili manasında konuşuyorsunuz veliler müstesnadır diye yazar dedi. Cahil bir insan. Cahil değil de yani alim geçiniyor. İşte bu örnek çok açık bir örnektir. Kur'an-ı Kerim'in batınî manası vardır deyip de bu saçmalayan zihniyetler, bu zihniyete sahip olan bu insanların işte zihniyeti bu anlatmış olduğum kişinin zihniyeti gibidir. Böyle şey olur mu? Böyle saçmalık olur mu? allah Teala bir ayet-i kerimede benden başkasından yardım dileme, dile, dilemeyin deyip de onun devamında evliyalardan dileyebilirsiniz der mi? Böyle bir şey var mı ya? E dememiş. E nereden çıkartıyorsun? Sonra böyle batında böyle bir mana olduğunu nereden çıkartıyorsun? Çok saçma bir durum. Bunu neden yapıyorlar biliyor musunuz? Çünkü bu insanlar ...Allah'tan gayrısından sürekli olarak... ...yardım istiyorlar. Ses yok. Acaba neden? Evet, ses... Ee, ...mikrofonu bir açıp... ...bırakalım. Evet. Tekrar alalım. Evet, şu anda var sanıyorum ses. Evet, ses kesildi. Ee, evet ya bu konuda bizi çok e, muzları biz bu konuda gerçekten e, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bu e, direkt olarak iptal edemeyen o insanlar böyle bir e, muhalata yönü yapmak yön yön suretiyle e, mana vardır iddiasıyla Kuran-ı Kerim'in kendi heva ve heveslerine göre ne yapıyorlar? E, mana veriyorlar ve kendi batıl ve şirki inançlarına Kur'an-ı Kerim'den bu şekilde delil bulma gayretine giriyorlar. Çok yanlış bir durum. Türbede bulunan camilerde namaz kılmanın hükmü nedir? Değerli kardeşlerim, bir cami içerisinde kabir varsa, yatır varsa o camide namaz kılınmaz. Peygamberimiz bundan Menetmiştir. Evet. Caminin kıble tarafında oluyor bazen. Arasında duvar var. Burada duvar olduğundan bir sakınca yok ama bazen camı açıyorlar. Yine mezar önde görünüyor. Bu da sakıncalıdır. Yani o mezar kıble tarafına gelmeyecek. Bu, yani siz o mezarı kastetmiyorsunuz ama bu en az derecede mekruhtur. En hafif ifadesiyle mekruhtur. Evet. Başka soru al, e, almayacağız ama arkadaşlar e, yazmayalım isterseniz. Başka soru. Ben ekranda var olanları kısa kısa cevaplanmak suretiyle son vereceğim. Evet. E, soru. Bazı açıklamaya soru, evet. Soru, e, altta bir soru var. Onu bakayım. Evet. İşte bazıları da Kur'an'ın 6-7. Fatiha Suresi'nin 6-7. ayetinde mürşidinizi arayın diye yazıyormuş. Yani yani böyle bir şey olamaz. <gülüyor> saçma sapan iddialar bunlar. Değerli kardeşlerim, Allah razı olsun. Dinlediniz. Uzun bir beraberliğimiz oldu. Allah beraberliğimizi mübarek eylesin. Niyetlerimizi salih, amellerimizi makbul eylesin. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala ve